Табуна bu adam var nasipat, bu savağa kavu. Daha vado Sevgili dostlar hepinize merhabalar Tuna'nın bir yanından Muammer Ketencoğlu ben Selam ve sevgiler gönderiyorum hepinize e, 94.9 Aşık Radyo'dasınız Bugün epeydir uğramadığım Kafkasya'ya e, konuk oluyoruz Kafkasya'nın kuzeyine e, Adigeler'in yaşadığı bölgelere konuk oluyoruz Bazıları adiye, bazıları adige diyor e, halka. E, ben adige olarak alışmışım. Öyle gidiyor. E, şive farkı sanıyorum. Bugün gerçekten e, adigelerin yaşadığı tabii iki tane özerk cumhuriyet var. Onları hemen söyleyelim. Rusya Federasyonu'na bağlı. Bir tanesi adige özerk cumhuriyeti. Diğeri de Kabardino Balkar. Oğuz. E, Özerk Cumhuriyeti yine burada Kabardeyler ve Balkarlar beraber yaşıyorlar. Tabi Adige'lerin yaşadığı başka yerler de var. Kuzey Kafkasya'da ama aynı zamanda Türkiye'de 1860'tan sonra gerçekleşen büyük zorunlu sürgün ve göç sonrasında Türkiye'nin her tarafında adigeler e, yerleşmişler. E, kimi zaman kendi e, kültür ve geleneklerini bir arada yaşadıkları için sürdürebiliyorlar. E, bazı yerlerde bazı yerlerde de işte e, ne diyelim biz Çerkesiz diyecek kadar e, o kültürü biliyorlar. E, çünkü zaman içinde e, uygulanan politikalarla ve aynı zamanda da e, daha az sayıda bulunmaları yüzünden bazı yerlerde kendi kültürlerini istedikleri gibi e, koruyamamışlar Anadolu'da. Ama çok güçlü olduğu yerler var. En başta uzun yaylı tabii ki. E, yıllar önceden tanıştığımız bir dost e, yaklaşık bir sene, bir buçuk sene önce e, Yazdı bana, tekrar e, hatırlattı tanıştığımızı, dedi bizim müziklerimize Daha az yer veriyorsun, doğru Her ne kadar benim programım temel olarak e, Balkan müziği programı olsa da e, Her türlü geleneksel müziğe e, Özellikle de yine ilgi alanlarından biri olan Kuzey Kafkasya'ya bol bol Yer vermeye çalışıyorum Bu benim için bir bahane oldu Öncelikle o değerli arşivini bana yolladığı Şimdi de bu programın hazırlanmasında doğrudan katkısı oldu. Buradan sevgili Ferit Domaniç'e selamlarımı, saygılarımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arka plan bilgilerini de benimle paylaştığı için. Çünkü şarkılar tabii ki tek başına çok güzeldir ama arka plan bilgilerini vermediğiniz zaman özellikle de bilinmeyen bir dil olduğu zaman, anlaşılmayan bir dil olduğu zaman insanlar bir noktadan sonra yorulabiliyorlar ee, ama yani basit bilgiler temel bilgiler e, dinleme dinlerken insanların daha motive ediyor ve e, daha uzun süre dikkatleri dağılmadan bu müziği dinliyorlar bugün de öyle olacak umuyorum evet e, bugün Jamie adlı bir topluluğu dinleteceğim sizlere gerçekten e, adige Müzik toplulukları içinde son derece otantik, son derece seçkin bir topluluk. Ne yazık ki bir albüm yapabilmişler. Ee, onu da kabaca anlatacağım sizlere neden öyle olmuş. İşte e, baştan aşağı otantik halk çağrıları kullanıyorlar. Tabii ki e, Doli var. Doli'nin dışında e, az da olsa Garmon kullanıyorlar. Ama asıl e, Apepcine kullanıyorlar. Ondan sonra bu telli bir çalgımız. Yine şık hem yaylı hem telli bir çalgı. E, Kamil dedikleri bir de e, flüt var. Bu üç, dalgı, bu üç çalgı çerçevesinde dönüyor yapılan müzik. Tabi iki tane birbirinden harika şarkıcımız var. E, aynı zamanda da e, grup üyeleri vokalleriyle şarkıcılara destek oluyorlar. E, bijami tabi b y olarak yazılıyor. E, sosyal medyalar medyada çok da kolay bulunabileceğini düşünmüyorum. Ama doğru yerlerde aranırsa bulunabilir. Hani bu müziği merak eden e, dostlar için. Evet ne ile başladık? Bijami toplumunu dinlemeye. Prenses'in şarkısıyla başladık. E, aşığı Prenses'in bütün güzel yönlerini tek tek e, övüyor, sayıyor, betimliyor. E, aşk şarkısı, yani, prensesin şarkısı başlığı çünkü e, hem yani Kuzey Kafkasya'da bütün yaşayan halkların kendi mitolojileri var, e, Adigeler'de ondan nart mit e, nart e, hikayeleri diyoruz, nart destanları diyoruz. E, kahramanların adı değişiyor, e, bir takım Detaylar değişiyor ama bütün Kuzey Kafkasya halklarında bu Nart mitolojisine benzer e, hikayeler, destanlar e, hala yaşıyor. Onların geleneksel e, şarkı söyleme biçimleri de hala korunuyor. E, dolayısıyla bu Nart destanlarında prensler, prensesler bol bol karşımıza çıkıyor. Kahramanlar işte... E, Savaş hikayeleri, avcılık hikayeleri, pek çok hikaye e, anlatılıyor o Nart destanlarında. Şimdi e, bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra biraz grubu anlatmaya çalışayım size. E, bir kafe dinleyeceğiz. E, ağır dans olarak geçiyor. E, kafe diye yazdığımız zaman binlerce belki kafe var. Şimdi bu parçada e, kafenin yani ağır dansın Hayatı nedenli etkilediği, nedenli estetik bir hale getirdiği, nedenli zarif bir e, dans olduğu e, üzerine bir e, ezgi diyelim. Ağı dans kahve. A dam a satabo dam, kar Sausen das sind am we up am das Osasasas, the casas, the cofarwy. Hab der magaz, porzil der magaz por di co fa vois Som agorrito sauce, Some pasta, Some pasta, Some Evet, pijami topluluğunu dinliyoruz. Ee, biraz grubu anlatayım size. Grup adının Nart mitolojisindeki e, Aşemez adlı kahramanın çaldığı flütten alıyor. E, aynı zamanda da gece ıslık anlamına geliyor. E, Aşemez'in e, çaldığı flüt, flütün iki yanı varmış. E, bu tabi Nart destanında geçtiği haliyle görülmüştür. E, siyah yanını çalar, çaldığınızda karanlığı ve e, fırtınayı temsil ediyormuş beyaz yanını çal, çalındığında da beyaz yanı çalındığında da bereket bolluk ve refahı anlatıyormuş e, öküz boynuzundan bir e, flüt bu mitolojide geçen e, grup adını buradan alıyor 90'ların sonuna dek varlığını sürdürmüş yani 80'li yıllarda bu e, kurulmuş ve 90'lı yılların başında da varlığını sürdür e, varlığını or, e, varlık e, yok olmuş çünkü e, kötü bir Türkçe kullandım e, 91'lere doğru artık e, grupta almış çünkü e, yine e, toplumsal olgulara bağlı, bağlı olarak 89'dan sonra Soviet Birliği'nin çözülmesi eski Sovyetler Birliği topraklarındaki pek çok topluluk gibi, pek çok ansambul gibi e, pijami topluluğunun da dağılmasına yol açmış. Çünkü e, devletler e, bu tip topluluklara e, ödeyecek para bulamamışlar. Ve e, grup elemanları da her biri bambaşka işler yapmaya başlamış. Her ne kadar 2000'lerin ortasında toparlanmaya çalıştılarsa da Olmamış doğrusu. E, dolayısıyla bir tanecik albüm yapmışlar. E, hepsi birbirinden güzel şarkılar. Hepsi birbirinden seçkin yorumlar. E, diyelim ve bir dans ezgisi dinleyelim. Asillerin Dansı. Jami topluluğunu anlatıyorum sizlere. Adigelerin seçkin e, müzik topluluğu. 80'li yıllarda ve 90'ların başında pek çok konser vermişler. Türkiye'de de çalmışlar tabi ki. E, şöyle düşünüyorum. En zor zamanlarda bile geçmişti. E, Sovyetler Birliği topraklarına girip çıkmak çok zorken filan. E, tabi zor, zor iletişim devam etmiş. Anadolu ile Kafkasya arasında. Ama yine de Sürmüş Dolayısıyla 80'li yılların sonlarında Kayseri'de, Amfiteyatro'da bijami topluluğunu insanlar dinlemişler büyük bir coşkuyla. Türkiye dışında da pek çok konserler ve turneler gerçekleştirmiş. Gerçekten özel, son derece otantik seçkin bir topluluk olan bijami Şimdi e, festival gündeminin, e, şenlik gündeminin anlatıldığı bir e, şarkı var sırada. E, diyor ki 8 çeşit dans edilirdi, e, türlü türlü şarkılar çalınırdı. Dilek şarkıları, iş şarkıları, çoban ve avcılık şarkıları, aile şarkıları, demircilik şarkıları, tedavi şarkıları, kahramanlık şarkıları ve haksızlığa uğrayanların ya da kızda uğramanın şarkıları. Ee, söylenirdi diye e, o şenlik günlerini eğlence günlerini anlatıyor bu şarkı ve bir camihine mazam yek vaxta şotlar Salma mi stata pertocchio da da is Evet, Bişan Bir, bir Toplulu'nu dinliyoruz. Ee, en temel bilgileri başta aktardığım için artık çok detaya girmeyeceğim. Ee, daha çok müzik çalabilmek için hemen sonraki şarkıya geçiyorum. Bu şarkının adı e, Yiğidin şarkısı ya da Kahraman Üzerine şarkı. E, genç kız, yani genç kızın ağzından söyleniyor şarkı. E, aşık olduğu kahramanı anlatıyor şarkıda. Şimdi dinleyeceğim şarkı yine bir kadın şarkısı. Ee, Ramazan'ım adını taşıyor parça. Ee, başlık eskiden Çerkez geleneklerinde de varmış demek ki. Adige geleneklerinde. Yüksek başlık verdiği için e, istemediği biriyle evlenmek durumunda kalan e, kızın acıklı demeyelim birazcık şakalı, e, şaka dolu serzenişi. Çünkü e, Kocasını da sevmiş ama e, Ramazan'ı da seviyormuş. Böyle bir durum, hoş bir durum yani. Epey ihlal ettik sınırlarımızı ve Kuzey Kafkasya'dayız. Adigelerin seçkin grubu Pijami'den eski Çerkez şarkıları dinletiyorum sizlere. Şimdi dinleteceğim parçanın ismi Sıkılıyorum. O kadar evrensel bir tema ki e, istedikleri yerine istemedikleriyle karşılaşan insanın e, hayal kırıklarıyla dolu, kırıklıklarıyla dolu hayatı üstüne. mazxob Çeviri pop muses sipchan karma cari çabamış yeferiyor da da Just to make sure I'm still Topan sa sip sa pawari Sırada mizahi bir şarkı var. Şarkının ismi Ne Yaparsın? Aşıkların birbirini sınadıkları, birbirinin zekasını ölçtükleri şakalaşma şarkısı diye not düşmüş sevgili Ferit Domaniç. salish salish hasan salish Zet zajni, zet zajni. the support of the country, the the تكنيش خونتيش حكومة So so vor ra, C'est ça, je suis seul chez moi. What I thought for a hora. C'est pas <laughs> Schissel vorra, so was schachmasat Evet pijami topluluğunu dinlemeye devam ediyoruz. Ee, ağır, ağır bir dans hava var şimdi. Formlu kafe demiş ee, Ferit Bey. Muhtemelen e, klasik kafeden azıcık farklı. Şimdi hoyra adlı bir parça var. Yine mizahi bir parça. Ee, tekerlememsi ya da birazcık dolaşlama olduğunu düşündüğüm e, sözler kullanılıyor. Genç kız ironik bir şekilde, e, birazcık dalga içer bir şekilde kendi özelliklerini, kendi güzelliğini e, anlatıyor. <gülüyor> وسمرزرزه داتا سرجانو هات عكسه جهات جاوس حبشوي واهر يقذن تسحج <تصفيق> اقولش ما سكتش شداكه سرجانو هات فايلنا فايلنا فايلنا فايلنا فايلنا فايلنا فايلنا فايلنا فايلنا داور كش مش جاهم سذاك تقولش ما نسا سنه جه وكانش جه غشمت توي ميه كو سرجانو جفقه <gülüyor> يا Uçar uçar mı kalem duwa ucuza zıplar gusharış uçaş da ki. Ders de ders. Oyna oyna oyna oyna Semayim koğuş yiyip, oqtuk koş düşeri aydı merkezahiyi. Zırtıdağa koş şeker, far koş aşka koş sema koşken cıvıha beden koş koş şerip, al çiha o rüzdi. Zırtıdağa. Ora ora ora ora ora ora Eski Adige şarkıları dinliyoruz Ve topluluğumuz Bijami Şimdi bizler için çalacaklar e, Parçanın Müzisyenlerin şarkısı Müzisyenlerin hayata e, Eğlencelere e, Kattıkları güzellikler üzerine Yazılmış e, Bijami'yi dinliyoruz yine We'll push it as sure as death. We'll take the stage and we'll clap our hands. We'll Doşatan sazı ver, sokağa tice kurt ve parteti bu evde kafra Evet son iki şarkımız Bijami'den e, Türkiye kökenli. E, şunu anlıyoruz. E, Türkiye'de Türkiye'ye gerçekleşen büyük göçten sonra e, buradaki yaratıcılık, buradaki e, üretkenlik hiçbir şekilde sona ermemiş. E, ve Kafkasya ile etkileşim hep sürmüş. Bugün Kafkasya'daki pek çok topluluk e, Türkiye'den derlenen, Türkiye'nin değişik bölgelerinden derlenen adige şarkılarını e, çalıp söylüyorlar. Bu da doğrusu çok kayde değer ve benim hoşuma giden bir nokta İlk parça Sarıkamış Ağıdı Çok bilinen bir ağıt Vakti zamanında Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı Bir Beyaz Ölüm adlı ikisiydilik çalışmada Biz sevgili Kuşadoğan ve Hava Karadaş birlikte bu şarkıyı yorumlamıştık Sarıkamış yani Birinci Dünya Savaşı'na uzun yayladan giden atlı çerkezlerin, abazaların, adigelerin, kabartayların çektiği sıkıntıları anlatıyor. I'll so look Cemi toplumundan dinleyeceğimiz son şarkı yine uzun yaylıdan ve çok sevilen bir şarkı. Benim de çok e, sevdiğim bir şarkı. Çok güçlü bir melodi. Bahçenin ismi Seni Görünce. E, uzun yaylıdan Aşk şarkısı dediğim gibi. Aşıkların coşkusunu anlatıyor ve aynı zamanda da bet bozuculara beddualarda bulunuyor şarkıda. Şişami Topluluğundan bir uzun yayla şarkısıyla noktaladık bugünkü programı. E, program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 0212 343 4040'dan bana ulaşan şansınız var. Aynı zamanda bütün sosyal medya mecralarından ulaşabilirsiniz. Bir de hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunaninberiani.com Blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz yeniden Ferit domançe ve teknik masadaki sevgili selahhattine çok teşekkür ediyorum haftaya görüşmek üzere hoşça kalın Sam Sa mınşoara mörgein, Sa-mi naiko când savi. <gülüyor>